Nifak Hareketinin iç Kaos Hamleleri Özcan Yıldırım Beni Nadir Medine'den sürülmüştü. Münafıkların reisi İbni Ubeyde, Yahudi dostlarının ve ittifaka dahil olan münafıkların Medine'den sürülmesine çok üzülmüştü. Artık eylemini İslam toplumu içinden yalnız başına münafık arkadaşlarıyla birlikte sürdürecekti. Burayı bin Husayb, Beni Mustali'in deisi Haris bin Ebi Dırar'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle çarpışmak üzere hazırlık yaptığı haberini verilen emir üzerine araştırmasını sağladı. Haberin doğruluğu ortaya çıkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik hazırladı. Hazırlanan 700 kişilik birlik içine çok sayıda münafık da katılmıştı. Bu zamana kadar hiçbir gazveye bu kadar münafık katılmamıştı. Mustalikoğulları gazvesi için hicretin 6. yılının Şaban ayında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine Zeyd bin Harise'yi vekil bırakarak Medine'den yola çıktı. Rasulullah'ın gideceği yeri gizli tutması bize o günkü İslam toplumunun içinde henüz koptukları cahiliye asabiyetinden arınmayıp nifak için malzeme olabilecek kişilerin münafıkların varlığına işaret sayılabilir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce Şam'a doğru gidiyor izlenimi verdi, sonra da Tıham'e tarafına yöneldi ve asıl hedefe doğru süratle ilerledi. İslam tarihinde Mureysi gazvesinde oğulları ile yapılan savaştan ziyade münafıkların çevirdikleri entrikalar dikkatimizi çekmektedir. Nitekim Mureysi gazvesinde Müslümanlar zafer elde edince münafıklar da İslam toplumu içinde İç savaşı başlatmak amacıyla eyleme giriştiler. Önce Ensar ve Muhacir'in arasını açıp fitne çıkarmak ve cahiliye devrinde olduğu gibi iç savaş başlatmak istediler. Sonra da bu gayretleri boşa çıkınca Resulullah'ın şahsına ve ehl Beyt'ine iftira kampanyası başlattılar. Ensar, Muhacir arasında fitne çıkarıp iç savaşı başlatmak istemeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mureisi kuyusu başındaki ordugahtayken muhacirlerle ensar arasında münakaşı oldu. Ömer'in radiyallahu anh oğullarından ücretle tutmuş olduğu seyisi Cahcah bin Mesut'la Beni Af bin Hazrecin müttefiki Sinan bin Weber el-Cüheni kuyudan su çekerken münakaşı ettiler. Sinan İbni Übey'in müttefikiydi. Cahcah'la Sinan kuyudan su çekerken kovaları karıştı. Yukarı çekilen Sinan'a ait kovaydı. Fakat Cahcah, -cah, vallahi o benim deyince anlaşmazlık çıktı. Cahcah -cah vurunca Sinan'ın yüzünden kan akmaya başladı. Bu sırada Sinan, yetiş ensar topluluğu diye bağırdı. Cahcah -cah da yetiş muhacir topluluğu diyordu. Bu seslenme usulü cahiliye adetini andırırken iç savaşta başlamak üzereydi. Ensar ve muhacirlerden bazılarının içlerinden yeterince söküp atamadığı cahiliye tansiyonu birden yükseldi. Nitekim bu olay üzerinde muhacirler, Evs ve Hazreş'ten olanlar hemen geldiler. Rivayete göre iki taraf kılıçlarını bile sıyırmışlardı. Müslümanların iç huzuru, tesanüt ve birliği sarsınma tehlikesi geçiriyordu. Münafıkların bozgunculuğu işi bu noktaya kadar getirebilmişti. Nitekim Muhacir ve Ensar'ın ileri gelenleri bu konuda çok endişelendiler. Yatıştırıcı ve uyarıcı konuşmalar yaptılar ancak bu arada baş münafık İbni Übey bin Selül'ün beklediği fırsat doğmuştu. Hemen nifak açısından değerlendirme yolunu tuttu. Cahcah'ın El Kureyş topluluğu diye seslendiği sırada İbni Übey münafık arkadaşlarından Malik, Daiz, Süveyd, Ebs bin Kayzi, Muattıb bin Kuşayr, Zeyd bin Lusayt, Abdullah bin Neptel'le oturuyordu. Bu sesi duyunca çok kızdı. Derhal şu sözlerle Ensar'ı kışkırtmaya başladı. Ey Evsoğulları! Ey Hazreçoğulları! Ben size dostunuz ve müttefikiniz Sinan bin Weber el-Cüheni'ye yardımcı olmanızı tavsiye ederim. İbni Übey bununla kalmadı. Ensar'ı şu sözleriyle tahrike devam etti. Muhacirlerin yaptıklarını gördünüz mü? Kendi yurdumuzda bize galebe çaldılar, bizi tanımadılar. Eskilerin darbı meseli vardır, köpeği besle, semirt, seni yesin. İçindeki nifakı bu sözlerle dökmeye devam eden İbni Ubey, kendine ve münafık arkadaşlarına özellikle çıkaracakları nifaka güvenmiş olacak ki Medine'ye dönüldüğünde resmen harp yapacağını şöyle ilan etti. Yemin olsun eğer Medine'ye dönecek olursak en izzetli ve kuvvetli olan, en zelil ve zayıf olanı şüphesiz Medine'den sürüp çıkaracaktır. İbni Ubey bu sözlerin ardından kavmine dönüp sitem etti. Siz kendi elinizle bunu yaptınız, onlara peşkeş çekip yurdunuzu bölüştünüz. Şayet yüz vermeseydiniz onlar da çekip giderlerdi. Ensar'ın Müslümanlar safında savaşa katılmalarını da başlarına kakan İbni Ubey şöyle demişti. ''Onlar, muhacirler çoğaldı, siz azaldınız. Bu arada tabii ki evlatlarınız yetim kaldı.'' İbni Ubey, muhacirlere yaptıkları maddi yardımın kesilmesi hususunda Ensar'a şu direktifleri veriyordu. Müslümanların Medine'den dağılıp gitmeleri için muhacirlere zekat ve sadaka vermeyin ki dağılıp gitsinler. Neticede baş münafık İbni Ubey tarafından Medine içerisinde yapılacak eylemler teker teker ortaya döküldü. Bu planları gerçekleştirebilmek için şimdi istismar edilecek bir olay vardı. O da Cahçah Sinan'ın münakaşasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların yaptıkları bu gizli faaliyetlerden vahiy yoluyla haberdar edildiği için hemen duruma el koydu. Yapılan bu hareketleri cahiliye adeti ve murdarlık olarak nitelendirdi. Hatta böyle kişilerin namaz kılsa, oruç tutsa, Müslüman olduğunu söylese de cehenneme atılacağını haber vermesi ve Resulullah'ın müdahalesiyle bu iki kişi barıştı. Mureysi gazvesinde çevirdiği nifakla ilgili sözlerin Zeyd bin Erkam tarafından kaydedildiğini anlayan İbni Ubey, ''Çaka yaptım.'' diyerek yaptıklarını örtbas etmeye çalıştı. Fakat Zeyd, bütün söylenenleri duyduğu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların gayelerini iyi bildiği için onların üzerine gayet temkinli gitti. Olayları büyütmek istemedi, aksine münafıklarsa olmalı. Olayı büyütmek istiyorlardı. Münafıkların sözü bütün orduda yayıldı. Hatta ensardan bir topluluk Zeyd bin Erkam'ı Tevbe'ye davet etti. İbni Ubey'i kastederek, sen kavminin büyüğüne söylemediği şeyleri söyledi demekle zulmettin. Akrabalık bağlarını kopardın diye Zeyd bin Erkam'ı sıkıştırdılar. Dolayısıyla İbni Ubey'i doğrulamak istediler. Zeyt bin Erkamsa işittiklerinin doğruluğunda ısrar etti ve şöyle dedi. Vallahi İbni Ubey'in söylediğini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iletirdim. Zeyt, vahiy yoluyla doğrunun açıklanacağına inanıyordu ancak sanki asılsız bir söz peşinde gidiyormuş gibi zannedilmenin ezikliğini taşıyordu. Bu arada ikinci bir fitne çıkmak üzereydi. Ömer (radıyallahu anh tarafından münafıkların idamı teklifi gündeme getirildi. Sözü edilen teklif tahakkuk ettirilirse iç savaş başladı demekti. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in radıyallahu anh teklifine karşılık şu cevabı verdi. Ey Ömer! Olmaz öyle şey. İşin iç yüzünü bilmeyen halk Muhammed asabını öldürüyor diye konuşmaya başlarsa durum nice olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiselerin daha da kötüye gitmemesi ve nifakın söndürülmesi için tedbir aldı. O günün sıcak bir saatinde orduyu yola çıkardı. Medine'ye dönmelerini sağladı. Yolda giderken ordu, yorgunluk ve uykusuzluktan dolayı uykuya daldılar. İbni Ubey'in çıkardığı nifak unutturulmaya çalışıldı ve bunda da başarılı olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin arkamın getirdiği haber üzerine İbni Ubey'i sorguya çektiğinde İbni Ubey inkar etti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ulaşan sözlerin sahibinin kendisi olmadığını söyledi. Yanında birkaç kişiyi de şahit gösterdi. Useyd bin Hudayra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ubey'in söylediği Medine'ye dönecek olursak en izzetli ve kuvvetli olan, en zelil ve zayıf olanı şüphesiz Medine'den sürüp çıkaracaktır, sözünü hatırlattı. Bunun üzerine Useyd bin Hudayr, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ya Resulallah! istersen sen onu Medine'den çıkarırsın. Asıl zelil ve zayıf olan odur. Aziz ve kuvvetli olan sensin. Ya Resulallah! İbni Ubey'e iyilikle muamele et. Vallahi sen bize geldiğin zaman kavmi ona krallık tacı hazırlamıştı. O elinden çıkan saltanatını senin aldığını sanmaktadır. Mustarikoğullarında Baka'da su başında ordu konakladığı zaman fırtına çıkmıştı. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir düşmanın ölümünden haber verdi. Bu şahıs münafıkların sığınağı ve ümit kaynağı olan Yahudi büyüklerinden Zifa'a bin Zeyd bin Tabut'tu. Ubade bin Samit kaynı koğullarından Yahudi Zifa'a bin Zeyd'in ölüm haberini işitince İbni Übey'e şöyle dedi. Ey Ebu Hubab! Dostun öldü. İbni Ubey hangi dostun diye sorduğunda Ubade bin Samit, ölümü İslam ve Müslümanlar için bir fetih ve inkişaf olan kimse diye cevap verdi. İbni Ubey ölen şahsın Rifa bin Zeyd olduğunu öğrenince çok üzüldü ve elleri yana düştü. İbni Ubey'in nifakı ordu içerisinde iyice belirince, Oğlu Abdullah Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir müracaatta bulundu. Ey Allah'ın Resulü! Abdullah bin Ubey öldürülecekse onu ben üstleneyim. Korkarım ki öldürmeyi benden başkasına emredersin de nefsim babam Abdullah bin Ubey'in katilinin halk arasında gezip dolaştığını görmeye beni bırakmaz, tahammül edemez de bir mümini öldürmüş olurum. İbni Ubeynoğlu, Abdullah'ın bu sözlerine karşılık Resulullah'ın verdiği cevap oldukça ilginçtir. Hayır, ona yumuşak davranırız, aramızda yaşadığı sürece onunla iyi geçiniriz, iyi arkadaşlık yaparız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle münafıkların kesinlikle hedefine ulaşamayacaklarını da belirlemiş oluyordu. Zira karşıdaki düşmanın hedefi belli olunca olayları ona göre çözümlemek gerekmektedir. Şayet münafıkların hedefi bilinmeden olaylar üzerine gidilmiş olsaydı durum ne olurdu? Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i radıyallahu anh bu konuda uyardı. Ömer'in radıyallahu anh İbni Übey hakkındaki öldürme teklifini hatırlattı. Gördün ey Ömer, eğer onu öldür dediğin gün öldürülmesine izin verseydim şüphesiz onun yüzünden ortalık sarsılırdı. Ömer de radıyallahu anh bunun üzerine, ''Anladım ki Resulullah'ın işinde benim işimden daha büyük bir hayır var.'' dedi. İbni Ubey'in oğlu Abdullah, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çok mülayim davranması karşısında mahcup olmuş olacak ki babasının peşini bırakmadı. Muresi'den dönüşte babasının önünü kesip devesini çöktürdü ve şöyle dedi. İzzet ve şerefin Allah ve Resulüne ait olduğunu itiraf edinceye kadar senden ayrılmayacağım. İbni Ubey oğlunun bu davranışını çok yadırgadı ve ''Demek sen beni Medine'ye bırakmayacaksın.'' dedi. Oğlu Abdullah ısrarla ''Evet, bugün bu insanlar arasında en aziz kimdir, en zelil kimdir, sana öğretinceye kadar seni Medine'ye bırakmayacağım.'' dedi. İzzet ve şerefin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu babasına ikrar ettirdi. Resulullah bu işten dolayı Abdullah'a dua etti ve babasının yolunu açmasını emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ubeyne alakasını kesmedi. Onunla konuşmaya ve ilgilenmeye devam etti. Fakat sahabe, Mustalikoğulları gazbesinde münafıkları eylemleriyle biraz daha yakından tanımış oldu. Özellikle Mureysi gazvesinde münafıkların yaptıklarını anlatan Münafıkun suresinin inmesiyle bütün Müslümanların dikkati çekildi. Sonuçta Müslümanlar bu tür olaylar karşısında daha dikkatli davranmak gerektiğini düşündüler. Münafıkun suresinin nuzum sebebi hakkında müfessirler Koğullarının’ gazvesini gösterirler. Bu surede münafıkların niyetleri, iç ve dış yapıları bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmaktadır.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 Münafikun suresi 1 ila 8. ayetler. Münafikun suresinin bu ilk ayetleri nazil olduğunda İbni Ubey'e "Ey Ebu Hubab, senin hakkında şiddette ayetler nazil oldu. Resulullah'a git de senin için Allah'tan af dilesin." dediklerinde İbni Ubey'in şöyle bir itirazda bulunduğu nakledilir. "Benim iman etmemi istediğiniz iman ettim. Malımın zekatını vermemi istediğiniz zekatımı verdim." Şimdi de Muhammed'e secde etmemi mi istiyorsunuz? Zeyd bin Erkam bu olayda kulağıyla vazifesini yapan genç olarak tarihe geçti. Çünkü Zeyd'in getirdiği haberlere münafıklar yalan söylüyor diye itiraz ediyorlardı. Halbuki nazil olan ayetler Zeyd'i doğruladı. Münafık'un suresi nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Erkam'ın kulağını tuttu sonra da işte Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getirmiş olan genç budur. Ey Zeyd, Allah seni tasdik etti, buyurdu. Mustarikoğulları ve Mureysi gazbesinde yaşananları özetledikten sonra, burada yaşanan nifak hareketinin hamlelerinin değerlendirmesini ise bir sonraki ayda yapmaya çalışacağız inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, duamızla. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 44. sayısında yayınlanmıştır.